Allahu Bissam, in shaitanir rajim. Bismillahi ve nasta'ainuhu, ve nasta'firu, ve n'audz billahi min shururin fi sinab min syyat amalna. Men yehdhi Allah, ve men yudlil fala hadiilah. Ve işadun la ilahe illallah, wahdhu la shirkila. Ve işadunna Muhammedan abduhu ve rasuluh. Amma bad, fîna kitab Allah ve hayral hidi hidi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrü'l umuri muhtesasatuha ve kullu muhtesetin bid'a ve kullu bid'atin zalale ve kullu zalaletin fîn Ehli sünnet ve'l cemaatin menheci ile alakalı derslerimize bu hafta üçüncü bölüme devam edeceğiz inşallah. Aleykümselamun ve rahmetullah ve Bugün sünnetin cemaatin Selef'in Taifetul Mansura'nın tanımını Ehli Sünnet ve Cemaat ıslahının nereden geldiğini işleyeceğiz inşallah. Sünnet Arapçada iyi olsun kötü olsun yol demektir. Sünnet kelimesi senen kelimesinden alınmıştır. Bu konuda şu hadis zikredilebilir. Kim İslam'da güzel bir sünnet ortaya koyarsa, yani kim güzel bir yol açarsa, o sünnetin ecrini kazandığı gibi, kendisinden sonra o sünnete uyanların ecrini de kazanır. Hem de onların ecrinden hiçbir şey eksiltmeden. Kim de İslam'da kötü bir sünnet, yani kötü bir yol ihdas ederse, o kötü sünnetin günahı kendisinedir. Üstelik, bu koymuş olduğu sünnete uyanların günahlarından hiçbir şey eksiltmeden onların günahlarında yüklenir. Bu hadisi Müslim rivayet etmiştir. Bu hadiste sünnet ile yol kelimesi kastedilmiştir. Terim manası değil de lügat manası kullanılmıştır. Kadı İyaz diyor ki, sizden öncekilerin yollarına uyacaksınız. Hadisindeki sene yol anlamındadır i̇bnül Esir, hadislerde sünnet lafzı sık sık geçer. Hepsinde de yol ve hayat biçimi olarak ele alınır der. Şer'i bir kavram olarak, yani ıstılahi manada sünnet ise, muaddislere göre, Resul aleyhissalatü vesselamdan bize gelen haber, söz, fiil, takrir, ahlaki sıfatlar veya yaratılışla ilgili vasılandırmaların hepsine birden verilen isimdir. Bunun nübüvvetten önce veya sonra olması arasında da hiçbir fark yoktur. Yani Peygamber Aleyhisselatü peygamberliğinden önce e, yaptığı, söylediği ahlaki, özelliği e, bir şeyin de e, yine bu sünnet tabiri içerisine girdiğini görüyoruz. Usul alimlerine göre ise sünnet, Kur'an'da beyan edilmeyen birçok konuda Resul ve vesselam'dan özel olarak nakledilenlerdir. Sünnet özellikle Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den Kur'an'ı beyan anlamında gelen açıklamalardır. şatıb bir e, muvafakat bu şekilde izah eder. Fakihlere göre ise Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan farz veya vücut ifade etmeyecek şekilde gelen nakillerdir. Sünnet kavramı zamanla insanların fırkalara ayrılmasını ve bidat ehlinin ortaya çıkması sonucu bidat ehli olmayan ve sünnete uyanlara özel olarak özel bir isim olarak kullanılmaya başlamıştır. Falan kişi sünnet üzere amel ediyor denildiğinde onun amelinin Resul Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine uygun olduğu kastedilir. Diğer taraftan herhangi bir delilin delalet ettiği manaya kitapta vardı olan veya Nebi Aleyhissalatu vesselam'dan gelen bir habere ya da sahabenin ijtihad ettiği bir takım meselelere de mesela Musafın tertibi insanların Kur'an'ı tek bir şekilde okunmaya zorlanması ve devlet işlerinin zaptedilmesi gibi şeylere de sünnet adı verilir. Daha sonra gelen birçok alimin geleneğinde buna hadis dilinde dahi olmak dahil olmak şartıyla itikadi konularda özellikle Allah'a Meleklere, kitaplara, rasullere, ahiret gününe inanmak, yine kader ve sahabelerin fazletleri gibi konularda şüphelerden arınmış olan itikada sünnet adı verilmiştir. Bu konuda birçok eserler kaleme alan alimler bunlara sünnet kitapları adını vermişlerdir. Bu ilme sünnet ilmi adı verilmesinin sebebi, öneminin çok büyük olması ve bu ilme muhalefet edenin durumunun tehlikeli olduğuna dikkat çekmek içindir. Yani, sünnet ehli dediğimiz zaman Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan, onun tertemiz sahabelerinden gelen akidevi esaslar, bu esaslara uyan, bunlara uygun bir şekilde itikad edenler kastedilir, bunlara uygun bir şekilde yaşayanlar kastedilir. Yoksa Peygamber aleyhissalatü vesselam'ın Mücerret e, bir iki sünnetine tabi olanlara e, verilen sünnet ehli tabiri bizim kastettiğimiz mana değildir. Ayrıca sünnet kavramı daha sonraki dönemlerde gelen alimlerin nezdinde daha çok akide ile ilgili meselelerde meşhur olmuştur. Aleyküm Eğer sünnet kavramını genel anlamda ile alırsak Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ve onun asabından gelen söz, davranış, ahlak edep ve hayatın çeşitli yönlerini hep birden içine aldığını görürüz. i̇bn Receb'in Süfyan-ı Sevri'den naklettiği bir sözde şöyle demiştir. Ehli sünnete, sünnet ehline iyilikle davranın çünkü onlar gariplerdir. İmamların sünnetten kasıtları, Allah Resulü ve ashabının üzere, üzerinde bulundukları şüphe ve şehvetten uzak yoldur. Hudayl bin İyaz. Rahimeullah şöyle demiştir. Sünne dehli midesine giden helali bilen insanlardır. Çünkü helal yemek Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve, ve Asabının üzerinde bulundukları yolun en önemli özelliklerindendir. Cemaat kelimesine gelince bu içtima kelimesinden türemiştir. İftirak yani ayrılmak ise içtimanın zıttıdır. İbn Teymiye cemaat içtima anlamına gelir. Bu da ayrılığın zıttı demektir der. Fakat cemaat lafzı sünnetle beraber zikredildiğinde akla ilk gelen şey Ehli Sünnet ve Cemaattir. Bundan amaçlanan ise Allah'ın kitabı ve Rasulünün sünnetinden apaçık hak üzere bir araya gelmiş olan bu ümmetin selefi yani sahabe ve tabiûndur. Aleykümselam ve rahmetullah. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ve asabının üzerinde oldukları şey, uyulması gereken en üstün gerçektir. Onlardan sonra gelip de onların yoluna uyan herkese ister fert, ister topluluk olsun, cemaat adı verilir. Ebu Şame el-Makdisi, Allah rahmet eylesin, diyor ki, Cemaate sarılmak, hakka uyma ve ona bağlı kalma anlamına gelince, ona sarılanlar az, muhalefet edenler fazla da olsa, hak olan, Allah Resulü ve onun asabının üzerinde bulunduğu yoldur. Batıl çok oluşuna itibar edilmez. Ebu Şame bunu Elba'is isimli eserinde e, izah ediyor. Abdullah bin Mübarek'e cemaat hakkında sorulduğu zaman, e, cemaat kimdir diye sorulduğu zaman Ebu Bekir ve Ömer'dir diye cevap veriyor. Kendisine Ebu Bekir ve Ömer öldü denildiğinde ''Falanca ve filancadır'' diyor, ''Onlar da öldüler'' denilince, ''Cemaat Ebu Hamza Es-Sukkeri'dir'' demiştir. Begavi şerhus ü sünnete naklediyor bunu. Abdullah bin Mübarek Rahimullah bu sözüyle, cemaati, kendisinde kitap ve sünnete en iyi uyma sıfatları bulunan kimseler olarak açıklamak istiyor. Bu nedenle de onlardan olan kimseleri isim, isim olarak örnek veriyor. Ebu Hamza es de zamanında ilim, fazilet ve en hayırlısıydı. Cemaate bağlılığı ve ondan ayrılmamayı emreden hadislere gelince, alimler bu hadislerde geçen cemaatten kastın ne olduğu ve kimler olduğu hususunda ihtilaf etmişlerdir. Bazıları bunun sadece sahabeler için geçerli olan bir tanım olduğunu söylemişlerdir. Yani cemaat, cemaate sarılmayı ifade eden hadislerde sadece sahabelere, tabi olmak kastedilmiştir demişlerdir. Çünkü sahabe, dinin direğini ikame edip temellerini sağlamlaştıran ve kesinlikle sapıklık üzere bir araya gelmeyen bir topluluktur. Bu tanım, bu şekilde bir tarif Ömer bin Abdülaziz rahimine Allah'tan Bu, Allah'ın Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde varit olan e, şu e, tanıma da uygundur. Benim ve asabımın üzerine olduğu şey benim ve ashabımın üzerinde bulunduğumuz şey. Bu tanım sanki onların söyleyip iştirad ederek koydukları bir sünnet anlamına geliyor. Sahabenin koymuş oldukları sünnete uymak ise Allah Resulü'nün şahadetiyle sabit olup bizim için hüccettir. Özellikle Allah Resulü'nün şu sözü bunu ifade etmeye yeterlidir. Benim ve Raşid halifelerimin sünnetine uyunuz, onunla sarılınız. Yine denilmiştir ki bu cemaat Müştehit imamlardan fıkıh ve hadis ehli olan ilim sahipleridir. Çünkü Allah onları insanlar arasından hüccet olarak seçti. İnsanlar din işlerinde onlara uymak zorundadırlar. Bunlar, bu söz, bu tarif İmam Buhari'nin sözleridir. Sahihinde işte böylece sizi vasat bir ümmet kıldık ayetinin tefsirinde ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellem emrettiklerine uymaz zorunluluğu babında onlar ilim ehlidir diye açıklamıştır. Tirmizi ilim ehlinin nezdinde cemaat fıkıh, ilim ve hadis ehlidir dedikten sonra Abdullah İbn Mübarek'in cemaat Ebubekir ve Ömer'dir dediğini nakleder. İbn Sina ise onlar ilim ehli ve sahabenin naklettiklerine sahip olanlardır der. Bu tanımlara bakıldığında ehli sünnetin ilim ve irfan müştehitleri olduğu anlaşılır. Aleykümselamü ve rahmetullah. Bidat ehli olanlar ise onların dışındadır. Aynı şekilde taklit ehli olan alimler de onlara dahil değildirler. Bu sebepten dolayı onlara uyulmaz. Onlar hakkında söylenecek bir söz var varsa o da onların bu müştehit alimlere uymalarıdır. Aleykümselamü ve rahmetullah. Allah Resulü aleyhissatü vesselamın benim ümmetim sapıklık üzere toplanmaz, bir araya gelmez hadisinden hareketle cemaatin şeriatın meseleleri üzerinde icma eden İslam ehli olduğu da söylenmiştir. İbn Hacer Buhari'nin sözüne getirdiği açıklamasında şöyle diyor: "Onlar yani ehli sünnet ilim ehlidir. Cemaatle amaç her çağdaki ehli hal vel akt cemaatidir." Kirmani bunun gereği ise mükellefin müftehitlerin üzerinde icma ettikleri görüşlere uyma zorunluluğudur açıklamasında bulunur. Usul alimleri de böylece icmanın hüccet olduğu kararına varmışlardır. Zira ümmetin müştehitlerinin hem sözde hem de fiilde topluca hata etmeleri mümkün değildir. Hata üzerine birleşmeleri mümkün değildir. Evet Fethül Bari de bu şekilde naklediyor i̇bn Hacer. Denilmiştir ki onlar sevadı azamdır. Bu da sevada azam olanlardır. hadisinin getirmiş olduğu bir tanımdır. İbnü'l-Esir en nihayide şöyle diyor. Sakın sevada azamdan ayrılmayın. Burada insanların imamına itaat eden ve doğru yolda yürüyenlerin hepsine birden sevada azam denilir. Sevada azam ümmetin ayrılmış olduğu fırkalardan kurtuluş ehli olanlardır. Dinde hangi işi işlerlerse o haktır. Kim onlara muhalefet üzere ölürse, cahiliye ölüm üzere ölür. Bu muhalefet ister imani konularda, ister şer'i bir mesele olsun fark etmez durum aynıdır. Ebu Mesud el-Ensari ve Abdullah ibni Mesud radıyallahu anhum de bu görüşte olanlardır, olanlardandır. İmam Şatibi e, bu konuda bir açıklama getirerek şöyle diyor. Buna göre ümmetin müştehitleri, Alimleri ve şeriatın tüm emirlerine uyan kimseler sevada azam zümresine dahildir. Kim onların cemaatlerinin üzerinde icma ettikleri şeyi terk ederse şeytanın esiri olmuş demektir. Bidat ehli ve bu ümmetin selefinin üzerinde olduğu şeyle amel etmeyenlerin hepsi sevada azamın dışındadır. Yine denilmiştir ki Müslümanlardan bir topluluğun başlarında bulunan bir emir ile meydana getirdikleri cemaate Sevadı Azam denilir. Bu Taberi'nin görüşüdür. Taberi buna ek bir açıklamada bulunarak şöyle diyor. Doğrusu bu haberden amaç Müslüman bir cemaatin bir araya gelerek kendilerine bir emir tayin edip ona itaat etmeleridir. Emire biat edip de sonradan bu biatı bozan cemaatten ayrılmış olur. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam sevade Azam'a bağlılığı emretmiş ümmetin üzerinde ittifak ettikleri şeyi terk etmeyi ise yasaklamıştır. Aleykümselam ve rahmetullah. Cemaatin bir emirin itaatinde bir araya gelip ittifak etmelerinden sonra kim buna muhalefet edip o emire biat etmeden ölürse cahiliye ölüm üzere ölür. Bu cemaat Ebu Mesud el Ensar'ın tanımladığı cemaattir. Onlar insanların çoğunluğudur. İlim ve din ehli onlardır. Sevada azamda onlardır. Özetlersek cemaatin varlığı Kitap ve sünnete bağlı olan bir emirin itaatinde hareket etmek üzere ittifak etme esasına dayalıdır. Buradan da rahatça anlaşılacağı üzere, kitap ve sünnet tercihinde bir şey üzerinde ittifak etmiş olan topluluklara cemaat adı verilemez. Aleyküm ve rahmetullah. Bütün bu sözlerden anlaşılan ana düşünce iki nokta üzerinde toplanır. Cemaat, şeriatın emrettiği şekilde bir imamın etrafında toplanılmasıdır. Böyle bir cemaatin emri dışına çıkmak kesinlikle doğru değildir. Sevad-ı Azam, ehli Sünnet'in üzerinde olduğu yoldur. Hak mezhepte budur. İşte cemaatin sahabe, ilim ehli, icma ehli diye adlandırılması da bu sebepten dolayıdır. Bütün bunlar bir araya getirdiğimizde karşımıza Allah Resulü'nün ve ashabının üzerinde bulundukları yol çıkar. Bu cemaatin az veya çok olması durumu değiştirmez. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh cemaat hakka uygun olandır. Yalnız da olsan hakka uygun hareket ediyorsan bil ki cemaat sensin demesinin anlamı da budur. Evet bunu Lalqa'i Şerhu Usule İtikade Ehli Sünne isimli eserinde naklediyor İbni Mesud radıyallahu anh'ten. Diğer ele almamız gereken kavram ehli hadis terimidir. Aleyküm selam ve rahmetullah. Hadisin sözlük anlamı eskinin karşıtı olan şeydir. Yeni anlamındadır. Istılahta ise Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme nisbet edilen söz, fiil, ikrar ile onun ahlakı ve yaratılışıyla ilgili vasfların tümüdür. Hadis ilmi iki bölüme ayrılır. Rivayet ilmi ve dirayet ilmi. Rivayet ilmi Allah Resulü'nün söz, fiil, davranış ve diğer özelliklerini ele alır. Dirayet ilmi ise hadisin senet ve metnini inceler. Buna hadis mustalahları adı da verilir. Hadis ehli denilince Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sözleriyle hem rivayet hem de dirayet cihetiyle ilgilenen, onu öğrenmeye ve öğretmeye gayret sarf eden, onunla amel eden, yine sünnete sarılıp bidatlerden uzak duran, heva ve heveslerini sapıklık ehlinin sözlerini, kendi fasit mantık ve düşüncelerini, çarpık ve çelişkili sözlerini, kitap ve sünnetten öne alanlardan ayrılan ilim ehli akla gelmektedir. Bu özelliklere sahip hadis ehli, hak olan itikad üzere olmaya hak kazanmış, sünnet, cemaat ve kurtuluş fırkası olmaya daha layık olmuştur. Bu sebeple Ahmet bin Hanbel cemaat hakkında şunları söyler. Eğer onlar hadis ehli değilse, başka kim olur bilmiyorum. Hatibül Bağdadi, şeref asabil Hadis isimli eserinde İmam Ahmet'ten bunu bu şekilde naklediyor. Allame Ebu İsmail sabuni Ehli Hadis'in vasfıları hakkındaki risalesinde, yani akidet Selefi ve asabil Hadis isimli risalesinde şöyle diyor. Onlar, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme, onun yıldızlar mesabesinde olan ashabına Selefi salihine, Müslümanların imam ve alimlerine uyan, onların sahip oldukları sağlam ve apaçık dine sarılan, dinde sonradan bidatler uyduranları sevmeyen ve onlarla dostluk etmeyenlerdir. Allame Esbahani de hadis ehli hakkında şöyle diyor. Sahih senetlerle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen haberleri birbirinden naklederek bize ulaştıran hadis hafızlarına hadis ehli denilir. Onlar, hadisi öğrenmeye diğer insanlardan daha çok istekli olan, onunla amel etmede daha çok ittifak eden, sahih olanlarına en iyi şekilde uyan, kitap ve sünnetle amel eden kimselerdir. Eskiden olduğu gibi zamanımızda da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hadisleriyle sahabeden gelen haberleri derlemek ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini bir araya getirmek için ülke ülke dolaşan insanların sadece hadis elinden olduğunu görürüz. Sadece bunlardır hadis elinden bulunanlar Onlar hadisleri kaynaklarından aldılar. Onları ezberleyerek de korumuş oldular. Sünnetle iftihar edip bütün insanları ona uymaya davet ettiler. Ona aykırı hareket edenleri ise kınadılar. Böylece hadis onların gayretleriyle korundu ve onlar da bu isimle meşhur oldular. Evet. El-Hucce fi beyanil mahacce isimli eserinde İmam Esbahani böyle demiştir. Sonuçta hadis ehli ve sünnet ehli kavramları arasında bir yakınlık ve benzerlik olduğunu görüyoruz. Onlardan biri mutlak olarak ele alındığında diğeri de bunun içine dahil olmaktadır. Böylece ehli sünnet kavramı başlı başına kurtuluş fırkasından olan fukaha, muhaddisler, alimler, emirler, dilciler ve daha nice hayır ehlini kendi anlamı içerisine dahil etmektedir. Yine bu kavram Kur'an ehli ve hak ehli ile aynı anlama gelmektedir. Ehli hadis, bu ilmin vasıflarına haiz olanlara, ehli sünnet ise hayır ehli olan tüm Müslümanlara delalet eder. İbn-i Rahmeullah bu konuda şöyle diyor. Biz hadis ehli derken sadece onu duyan, yazan ve rivayet edenleri değil, hadisi muhafaza etmeye, onun ilmine sahip olmaya, Zahirde ve batında onu anlamaya ve ona hakkıyla uymaya gayret edenleri de kastediyoruz. Kur'an ehli tabiri de böyledir. Onların en küçük özellikleri Kur'an ve sünnet sevgisi, onu tanıma, anlamını kavrama ve bildikleriyle amel etmedir. Hadis fakihleri Allah Resulü'nün haberlerine diğerlerinden ve onların sufilerinden daha çok bağlıdırlar. Onların emirleri, imamları diğerlerinkinden daha çok siyaset ehlidirler. Onlar, İnsanlar içinde Allah Resulü'nün velayetine en çok layık olan kimselerdir. Aleyküm rahmetullah. Evet, Kur'an ehli tabiri de e, hadis ehli e, tabiriyle aynı anlamdadır. Selef kelimesine gelince, Selef, Geçmiş atalara ve nesillere veya fazlette ileri olan, bizden öncekilere verilen isimdir. Kişinin anne ve babasına selef denilir. Kavram olarak ise sahabe ve onlara uyanlara denilir. Kaşani selefi şöyle tanımlar. Selef, bu ümmetin Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve selleme uyan, ilim ve fazilette değer sahibi olan ilk zümresidir. Allah onlar yani sahabeyi Resulün dostları kıldı. Onlarla dinini yeryüzünde yayıp ikame etti. Onlar mallarıyla ve canlarıyla Allah yolunda cihad ettiler. İyile ve hayra davette her zaman için bu ümmette, bu ümmete öncelik ettiler. öncülük ettiler. Sonra gelenler de onlara uyup onları sevdiler. Zira Allah onları kitabında övmüştür. Öyleyse onların yoluna uyup onlar için dua etmeli ve istiğfarda bulunmalıyız. El-Adevi haşiyesinde şöyle diyor. Selef kavramını sadece sahabeye hasretmeye gelince, sadece sahabeyle sınırlamaya gelince İbn Necdi şöyle diyor. Mutlak anlamda kullandığımız selef kavramı sahabenin ayrılmaz bir vasfı olarak karşımıza çıkar. Kesinlikle hiçbir kimse bu kavramı onlarla ortak bir şekilde paylaşamaz. Gazali ben bununla sahabe ve tabiunun mezhebini kastediyorum der. Selef kelimesini kullandığı yerde. Aleykümselamun ve rahmetullah. el-Bajuri de Seleften murat, nebiler, sahabe, tabiundan onlar uyanlar ve özellikle dört imamdır, der. Allame Mahmud Hafaci, Bu zamansal sınırlama bunun için yeterli değildir. Belki zaman bakımından ileri olmayan görüşün, kitap ve sünnetin ruhuna uygun olması gerekir. Sahabe ve tabiun arasında dahi yaşasa, görüşü kitap ve sünnete uymayan kimseye selef denmez, demiştir. Allame İbn Hacer el-Katari el-Akaiidü's Selefiyye adlı kitabında şöyle diyor. Sahabe, tabiun ve kıyamet gününe kadar ihsanla, güzellikle onlara uyanlara dinde imam olduklarına şahitlik edilip insanların nesilden nesile kendilerinden ilim aldığı kimselere mesela dört büyük imam Süfyan es-Sevrî, reis bin Sa'd, İbnü'l-Mübarek, En-Nehâi, Buhârî, Müslim ve sünen sahipleri gibi eee bu kimselere diğer bidat fırkalarını yani hariciler, rafiziler, nörciye, cebriye, cehmiye, mutezile gibi fırkaları reddeden zümreye selef adı verilir. Öyleyse selef ilk üç asırda gelmiş ve geçmiş olan sahabe, tabiün ve onlara iyilikle uyan kimselere denilir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şu hadiste buyurduğu gibi, asırların en hayırlısı benim asrım, sonra onların ardından gelenler, sonra da onların ardından gelenlerdir. Daha sonra öyle topluluklar gelir ki onlardan bazısının şehadeti yeminini, yemini şahitliğini geçer. Demek ki selefi insanlar kim olursa olsun, nerede ve hangi zamanda yaşarsa yaşasın, akidesi o imamların akidesine uyan ve onların yolundan gidenlerdir. Onlarla aynı zaman ve mekanda yaşasa dahi onların itikadına uymayan kimse kesinlikle bu zümreden değildir. Evet, sahabe tabi'in, tabi'in tabi'in. Tayfetül Mansura, yani üstün olan fırkanın tarif, tarifine gelince, daima üstün olan fırka, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde ifade edildiği gibi, cihad eden ehli Sünnet ve Cemaat tayfesidir. O cemaat, Allah Azze ve Celle'nin vermiş olduğu maddi ve manevi zafer sebeplerinin birçoğunu kendilerinde e, bulunduranlardır. Sahih bir ilim ve dosdoğru bir yaşayış üzere olup Allah Teala'nın kainatta var etmiş olduğu sünnete sarılmalı ve sağlam itikad üzere olmalıdırlar. Zafere götürecek gerekli kevni sünnete tevessül etmek de onlar için bir zarurettir. Aksi takdirde hiçbir hareket Allah'ın yeryüzünde müminlere vaat etmiş olduğu zaferin gerçekleşmesine götürmez. Demek ki bu üstün cemaat ehli sünnet ve cemaattir. Gerçek anlamda ancak bu cemaat selef'ten ve imamlardan gelen fıkha sahip çıkar ve zafer'e götürecek olan sebeplere teveccüh eder. Bu nedenle de Allah azze ve celle onları kendilerine karşı muhalefet edenlere karşı üstün kılmıştır. Fakat bu cemaatin kimliği ve özelliği de diğer insanlar gibidir. Ancak Allah'ın günahtan koruduğu kimseler bundan müstesnadır. Bu kimseler de kötü olan bazı amelleri işleyebilirler. Adil veya asil oldukları gibi Aynı zamanda itadehli de olurlar. Fakat her halükarda kendilerinin dışında olanlara karşı daha çok tercihe şayandırlar. Rablerinin kendilerine yüklemiş olduğu emaneti eda etmede de diğerlerine nazaran Allah'ın yardımına daha çok masardırlar. İbn-i Teymi Rahimullah diyor ki aleykümselam ve Rahmetullah Muaviye ve Muhire Şam ehlinin tercih edilmesi gereken bir cemaat olduğunu söylüyorlardı. Bunu da Buhar ve Müslim'de yer alan şu hadise dayandırıyorlardı. Ümmetimden kıyamet saati gelinceye kadar kendilerine muhalefet eden ve onları yardımsız bırakan kimselerin zarar veremeyeceği üstün bir cemaat olacaktır. Bunun üzerine Malik bin Yuhamir ayağa kalkıp Muaz'ın onlar Şam'dadırlar dediğini duyduğunu söyler. Muaviye de, bakın bu Malik bin Yuhamir Muaz'ın onlar Şam'dadırlar dediğini duyduğunu söylüyor der. Sahih ayında yer alan bu hadisin benzerini Mugire radıyallahu anh Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemden şöyle rivayet ediyor. Ümmetimden bir cemaat Allah'ın emri gelince kadar hak üzere zahir olacaktır. Bu hadisin Şam ehline delalet ettiğini iki yönden ispatlamaya çalışırlar. Birincisi zira fitneden sonraki kıta halde savaşta onlar üstün gelmiş ve hilafeti ellerine geçirmişlerdi. Allah Resulü'nün Muhalifleri onlara zarar veremez buyurduğu bu cemaat, ümmet içerisinden hakkı üstün kılacak bir cemaat olmalıydı. Fitne olayından sonra galip gelince, hadiste bildirilen bu cemaatin kendileri olduğunu savundular. İkincisi, Naslar bizzat bu cemaatin Şam'da olacağına işaret etmektedir. Müslim'in Ebu Hürer'den yaptığı rivayette, her halükarda mağrib ehli üstün olacaktır denilmektedir. İmam Ahmet der ki, Maghrib ehli Şamlılardır. Zira Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de ikamet ediyordu. Medine'nin dışında bulunan bu yer kayıp, bu yer kayıp olan uzak yer anlamına geliyordu. Yani Maghrib kelimesi kayıp bir yer hakkında kullanılıyordu. Medine'nin doğusunda kalan yer Şark'tı. Necd ehline Şark ehli denilirdi. i̇bn Ömer radiyallahu anh'a diyor ki Şark ehlinden iki kişi geldi ve güzel bir hitapta bulundular. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şüphesiz ki beyanda sihir vardır. Beyanın bazısında sihir vardır buyurdular. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemden gelen sünnette şerrin adının şarkta olduğuna dair rivayetler çoktur. Fitne işte buradan çıkacak diyerek doğu tarafına işaret etmiştir. Küfrün başı şarka doğrudur ve buna benzer hadislerde bu şekildedir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ümmeti içinde daima hak üzere olacak olan cemaatin batıda olacağına değinmiştir. Burası da Şam ve civarıdır. Yani hadislerde kastedilen Şam, Filistin, Ürdün, Suriye bu e, havaliyi kapsayan bir bölge. Allah Resulü aleyhisselatü vesselamın kast ettiği batı tarafı Şam ve civarıdır. Fitne ve küfrün başı ise doğu tarafındadır. Medine'liler Şamlılara Batılılar derlerdi. El-Evzai hakkında, İmam evza hakkında o Batılıların imamıdır derlerdi. Evzai, Ebu Abdurrahman El-Evzai Şamlıdır. Ona Batılıların, Ehl-i imamı derlerdi. Süfyan-ı Sevriye'de Doğuluların imamı diyorlardı. Zira Şam'ın sınırları Fırat Nehri'ne kadar uzanıyordu. Alimler diyorlar ki, eğer bu naslar bir şeye delalet edecekse, kıyamete kadar hak üzere üstün olacak ve kimsenin kendilerine zarar veremeyeceği cemaat Şam diyarından çıkacaktır. Bu ise Allah Resulü'nün şu sözlerine muhaliftir. Ammar'ı bağî, isyankar bir topluk öldürecek ve onlarla hakka daha yakın olan bir topluk savaşacaktır. Evet, bu herkesi denk ve adına isabetli kabul edenlerin veya tercih yapmaktan kaçınanların hüccetidir. Bunlardan bazıları bazılarına karşı delil getirerek itirazda bulunmuşlardır. Fakat bu terk edilmiş bir söz olup nasibilere aittir. Bu Şiilerin ve Rafizilerin sözlerine benzer. Onlar heva ehli, bidat ehli insanlardır. Biz ise ilim ve adalet ehli kimseleri muhatap alıyoruz. Bu naslar arasında bir uyum sağlama yoluna, yani aralarını cemetme yoluna gitmemiz gerekir. Batılılar yani e, kıyamete kadar hak üzere üstün olacak olan Garplılar e, hadisi, bu Şamlıların üstün olup muzaffer olacaklarının delilidir. Tarihte de böyle olmuştur ve durum bundan ibarettir. Onlar her zaman hak ile üstün olacaklardır. Ancak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin, ümmetim içerisinde daima Allah'ın emriyle amel eden bir cemaat bulunacaktır sözünde, apaçık ortada olacak olanlar kimdir? Bu onlar arasında bağriler, isyankarlar olmayacağı anlamına gelmediği gibi başkaları arasında da onlardan daha iyi kimseler olmayacağı anlamına gelmez. Şüphesiz ki işlerinde her iki türden insanlar bulunur. Onları hakka daha yakın olan bir topluluk öldürecek sözüne, hadisine gelince bu Ali radıyallahu an ve onunla beraber olanların kendi zamanlarında muhaliflerinden hakka daha yakın olduklarına delildir. Bir şahıs veya cemaate tercih edilen Başka bir şahıs veya cemaat bulunsa dahi ki e, bazı hallerde bu olabilir. Bu birinci cemaatin Allah'ın emirlerine bağlı olup ona ve Resulüne itaatlerine engel teşkil etmez. Bir fiil Allah'a itaat olmakla beraber bir başkası bu fiili işleyenden daha çok Allah'a itaatkar olmuş olabilir. Fakat bazı kimselerin diğer bazılarına karşı haddi aşmış olması bazen bir hatadan dolayı haddi aşmaya sebep olabildiği gibi Bağışlanan bir günah da olabilir. Bu ise Nasların haber vermiş olduklarına engel değildir. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Şam ehlinin hepsine işaret edecek şekilde haber vermiştir. Hiç şüphe yok ki Şam ehli her zaman için başkalarından daha çok tercih şayandır. Ömer İbnül Hattab radiyallahu anh bile halifeliği döneminde onları Iraklılara tercih etmiştir. Öyle ki birkaç kez Şam'ı bizzat ziyaret ettiği halde Irak'a gitmeye çekinmiştir. Irak'a gitme konusunda yaptığı istişarede oraya gitmemesi için kendisine tavsiyede bulunulmuştur. Hançerlendikten sonra ölüm döşeğindeyken yanına önce Medineliler ki o zaman ümmetin en hayırlıları Medinelilerdi, sonra Şamlılar, daha sonra da Iraklılar alınmıştır. Sahih de bu şekilde rivayet edilmiştir. Aynı şekilde Ebu Bekir radıyallahu an Fetihlere başlamak istediğinde ilk önce Şam diyarını fethetmek istemiş ve orayı Irak'tan daha ön planda tutmuştu. Denildiğine göre Ömer Ömer bin Hattab radıyallahu an şöyle derdi. Benim için Şam köylerinden birini fethetmek Irak'ta Irak'tan bir şehir fethetmekten daha sevimlidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerinde Şam diyarı ve ehlinin Necid, Irak ve şark ehlinden daha faziletli olduğuna dair anlatılamayacak kadar çok rivayet vardır. Bunun aksine Nebi aleyhisselatü vesselam şark ehlini yeren zemmeden hadisleri vardır. Öyle ki bu haberlerde fitnenin o taraftan çıkacağına işaret edilmiştir. Gerçi burası bu konunun yeri değil ama şark ehlinin Şam ehline olan faziletleri Ali radıyallahu anh'ın Halifeliği sebebiyleydi. Bu geçici bir durumdu. Dolayısıyla e, geneli kuşatmaz. Hz. Ali radıyallahu an halifelikten ayrıldığı zaman aralarında baş gösteren fitne, nifak, riddet ve diğer bidatler zuhur etmeye başlamıştır. Buradan anlıyoruz ki diğerleri bunlardan daha fazletlidir. Onların içinde bulunan ilim ehli ve salihlerin Şam ehlinin çoğundan daha fazletli oldukları inkar edilemez. Ali, İbni Mesud, Ammar, Huzeyfe ve benzerlerinin, Allah hepsinden razı olsun, Şam ehline dahil olan birçok sahabeden daha faziletli oldukları gibi. Fakat bu iki kesimi toptan kıyasladığımızda, bunlardan birinin tercih edilen özel bir durumda, diğerlerinden daha faziletli olmasını engellemez. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın kıyamet saatine kadar Allah'ın emirlerine bağlı kalacak olan Mansur, yani yardım gören üstün tayfenin, Şam ehli içinde olacağına dair haberleri vardır. Bu, sürekli olarak onların güç ve kuvvet sahibi olacaklarını bildiren bir haberdir. Bu vasıf, İslam diyarlarında Şam ehlinden başka hiçbir bölge ahalisi için mevcut değildir. İmanın kaynağı olan Hicaz'da ise, son zamanlarda ilim, iman, zafer ve cihat eksilmiştir. Aynı şekilde Yemen, Irak ve Şark'ta da durum böyledir. Şam'da ise, hali hazırda ilim ve iman sahibi olan ve bununla cihad eden, Allah'ın yardımıyla her zaman için üstün gelecek olan bir tayfe bulunacaktır. En doğrusunu Allah bilir. Bu durum, Şam tayfesinin bazı cihetlerden daha faziletli olduğuna dair bir açıklama olabilir. Halbuki Ali radıyallahu anh kendisinden ayrılanlardan çok daha haklıydı. Diğer taraftan Ammar radıyallahu anh da hadislerde varit olduğu üzere bağı olan bir topluluk. İsyankar olan bir topluluk öldürmüştür. Bize düşen şey ise Allah'tan gelen bütün emirlere inanmak ve hakkı kabul etmektir. Hevaya uyup ilimsiz konuşmamalı, bilakis ilim ve adalet yolunu takip etmek gerekir. İşte kitap ve sünnete uymak da zaten budur. Hakkın bir kısmına sarılıp da diğerlerini terk edenler ise ayrılık ve ihtilafın kaynağı olmuşlardır. Şeyhülislam İbn-i Allah rahmet eylesin, bunu kendi çağından bir e, misalle şöyle anlatıyor. Şu anda Şan ve Mısır'da bulunan ve onlar gibi olan diğer tayfeler İslam için savaşanlardır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Mansur tayfe dediği insanlara dahildirler. Diğer bir hadiste Mansur tayfe hakkında onlar Beytül Mahdis civarında olanlardır buyurulmaktadır. İşte Beytül Mahdis civarında olan Muzaffer tayfe bugün bu yörede bulunan insanlardır. Aleykümselam ve rahmetullah ve bereket. Burada önemli bir ayrıntıya değinmek gerekiyor. Çoğu zaman şer'i ve kevni olan bir işte kevni irade ile şer'i irade arasındaki farkı anlama noktasında zihinler karışabilmektedir. Şöyle de diyebiliriz. Bizler çoğunlukla Allah'ın bizim için dilediği ile bizden dilediğini Birbirinden ayıramıyoruz. Aleykümselam ve rahmetullah. Açık bir ifadeyle söylemek gerekirse, Müslüman eninde sonunda her nerede ve ne zaman, hangi şartlar altında olursa olsun, gücünün ve imkanlarının el verdiği ölçüde Allah'ın emirlerine uymakla mükelleftir. Allah azze ve celle insanlara sadece bundan hesap soracaktır. Ancak bunun dışında kalan ve Allah'ın mutlak iradesiyle dilediği kevni hadiselerin, Nerede, ne zaman ve nasıl gerçekleşeceğini hiç kimse bilemez. Kimin muzaffer olacağını ve buna layık olduğunu da yalnız Allah bilir. Kulun bu kevni olaylar karşısında yapması gereken, şeriatta varid olan, şeriatta nakledilen haberlere iman etmek, sebep ve sonuçları değerlendirmede ümitsizliğe düşmeden Rabbinin kendisine yükleyip ondan dilediğini yerine getirmektir. Allah azze ve Celle bizi sadece şer'i olan emirlerinden dolayı hesaba çekecektir. Evet, ehli sünnet ve cemaat kavramının nasıl oluştuğuna gelince, e, ki biz burada bu kavramın nasıl oluştuğundan bahsedeceğiz, ehli sünnetin nasıl oluştuğundan değil. Çünkü ehli sünnet mezhebi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabının üzerinde bulundukları yoldur. Ehli sünnet bidatler ihdas edip de kendilerini belli şahıslara nispet eden bidatçilerden değildir. Onlar herhangi bir tayifeye de müntesip değillerdir. Bu sebeple falan tarihte oluştu denilemez. Bunun için Şeyhülislam i̇bn Teymiyye Allah rahmet eylesi şöyle diyor, Ehli Sünnet mezhebi çok eskidir. Ebu Hanife, Malik, Şafii ve Ahmed bin Hanbel yaratılmadan önce de mevcuttu. Bu sahabenin Allah Resulü'nden almış oldukları bir mezheptir. Kim bu mezhebe aykırı davranırsa ehli i Bidat'ten sayılır. Ehli Sünnet, sahabenin icmanının hak olduğu, sonrakilerinin icmanının ise tartışılabileceği görüşündedir. Evet, İbni Teymiye bunun yanında ehli Sünnet mezhebinin İmam Ahmet bin Hanbel'e nispet sebebini de şöyle izah eder. Eğer Ahmet bin Hanbel Medine'de, Estağfurullah mihne de yani Kur'an'ın yaratılmış olduğu, Kur'an'ın mahluk olduğu şeklinde çıkan fitnede bunun tartışıldığı ortamda sabretmişse bu onun tek başına bir şeyler söyleyip yeni bir bidat ihdas etmiş olmasından değil bilakis insanları kendisinden önce var olan bir sünnete ve ilme davet etmesinden dolayıdır. Kendisine yapılan tüm işkencelere rağmen o bu inancını, bu itikadını asla terk etmedi. Ondan önceki imamların hepsi mihne olayından, bu halkul Kur'an e, fitnesinden önce ölmüşlerdir. Hicri 3. asrın başında Me'mun, halife Me'mun ve kardeşi Mutası, daha sonra da elvasık zamanında cehmiye ve sıfatları reddeden fırkalar ortaya çıktı. Bunlar insanları Allah'ın sıfatlarını iptal etmeye çağırıyorlardı. Bu, rafizilerin sonradan gelenlerinin savundukları mezheptir. Yani önce rafizilerde bu yoktu. Cehmiye fitnesi çıktıktan sonra rafıziler de bu mezhebi savunmaya başladılar. Bu mezhep sahipleri kendileriyle beraber devlet adamlarını da bu fitnenin içerisine çekebilmişlerdir. Memunu mesela, Memun ve Mutas'ın devletin resmi akides haline getirmiştir Cehmiye akidesini. Fakat ehli Sünnet bunların fitnelerine karşı çıkarak Hiçbirisine muvaffakat etmedi, uyum göstermedi. Bu yüzden ileri gelenleri ölümle tehdit edildi. Çoğuna işkence edilip hapishanelere kapatıldılar. İmam Ahmet bin Hanbel de bu fitnelerde sabretti ve boyun eğmedi. Sonra hapishaneye atıldı. Ardından da muhalifleri onunla münazara etmeleri için, tartışmalar için kendi adamlarına e, davette bulundular. Fakat yaptıkları münazara, münazaraların hepsinde de peş peşe, Mağlup oldular, yenilgiye uğradılar. Daha sonra sıfatları ispat edenlerden bu konu üzerine duranlar, eğilenler iddialarını güçlendirmek için deliller aramaya başladılar. Birçok alim bu konuda kitaplar yazıp eserler vermeye başladı. İmam Ahmet bin Hanbel ve ashabı ise, arkadaşları ise sürekli olarak insanlara rafızilerin, haricilerin, kaderiyenin, cehmiyenin ve mürciyenin bidatlerini anlatıyor. Onları bu kimselerden sakındırıyorlardı. Allah Teala mihne dolayısıyla yani o Kur'an'ın yaratılmış olduğu şeklindeki fitne dolayısıyla İmam Ahmed'in kadrini, değerini yüceltti ve onu Ehl-i Sünnet'in imamı kıldı. Bu ise onun Ehl-i Sünnet'in bayrağını yüceltmesi ve ilmini naslarla ishar edip insanlar arasında yayması sebebiyleydi. Yeni bir mezheple bidat ortaya atmış değildi. Hatta bazı mağrip alimleri şöyle demişlerdir. Mezhep, Malik ve Şafi'inindir. Ancak bu mezhebi muzaffer kılan Ahmet bin Hanbel olmuştur. Zira imamların mezheplerinin aslı birdir. Bu ifadelerden de anlaşıldığı üzere, ehli Sünnet ve'l-Cemaat, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabının üzerinde olduğu yoldur. Bidat ve fitnelerin zuhur ettiği bir zamanda, eğer bir imam kalkar da, selim olan akideyi savunur ve bu akideye karşı duranlarla mücadele ederse, Yeni bir mezhep ortaya atmış sayılmaz. Onun yapmış olduğu yeni bir şey icat etmek değil, asıl olan akideyi yeniden canlandırıp diriltmektir. Yoksa o ne akideyi ne de akidenin yöntemlerini, menhecini değiştirmemiştir. Herhangi bir zaman veya mekanda bir alim çıkar da, insanları ehl-i sünnet mezhebine davet ederse yeni bir şey yapmış sayılmaz. Ehli sünnet ve cemaat veya ehli hadis kavramların ortaya çıkışının bir başlangıcı vardır. Zira insanlar arasında ayrılıklar başlayınca diğer bidat ehli ve sapık fırkalardan ayrıldıkları noktaların daha belirgin bir şekil alması için ehli sünnetin de Allah Resulü ve ashabının yolu üzere olanlar olsalar dahi akidelerini ortaya koymaları ve menheçlerini tanıtmaları gerekiyor. Fitnenin Başlangıcı veya tarihi üzerinde konuşmak konuyu uzatacağı için biz kısaca Ehl-i Sünnet ile diğer fırkaların birbirinden nasıl ayrıldıklarını kısaca izah etmeye çalışacağız. Bilindiği gibi ilk başlayan fitne hariciler ve rafizilerin fitnesidir. Bu Abdullah bin Seben'in fitnesi olup Osman radiyallahu anh'ın öldürülmesinden sonra doğmuştur. Hariciler Ali radiyallahu anh'ı tekfir edip ona karşı isyan ettiler. Rafiziler ise onun imamlığını, masumluğunu ya da peygamberliğini hatta ilahlığını savunacak kadar ileri gittiler. İşte bunlardan sonra bidatler çoğalıp yayılmaya başladı. Sahabe asrının sonunda Abdullah ibn Zübeyr ve Abdülmelik zamanında Mürciye ve Kaderiye fitnesi baş gösterdi. Tabiun asrının başında Emevi saltanatının son günlerinde Cehmiye, Müşebbihe ve Mümessile fitneleri zuhur etti. Sahabe arasında buna benzer hiçbir şey yoktu. Fitne zuhur edince, Müslümanlar için isnadı araştırma ve hadis rivayet edenleri eleştirme durumu söz konusu oldu. Çünkü Selefi Salih'in Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme yalan haber veya uydurma hadis nispet edilmesinden korkmaya başlamıştı. İmam Bukhari'nin i̇bn Sirin'den yaptığı rivayette şöyle demiştir. Müslümanlar önceleri isnadı araştırmıyorlardı. Ne zamanki fitne vuku buldu bize ricalinizin adını verir misiniz diye sormak zorunda kaldılar. Ehli sünnetten iseler hadisleri alınır bidatten iseler hadisleri alınmazdı. İbniir'in rahmetullahi aleyh yine şöyle derdi hadis dindir dininizi kimden aldığınıza dikkat edin. Evet hadislere rivayet yönünden ilgi göstermek fitne zamanında başladı. Ehli sünnet alimleri Rivayetleri kabul edilmeyenleri birbirinden ayırmaya özen gösteriyorlardı. Ehli Bidat'ten oldukları tespit edilenlerin rivayetleri reddediliyor ya da iyice araştırıldıktan sonra kabul ediliyordu. Aleykümselam ve rahmetullah. Şu da bilinen bir gerçek ki, yalan en çok rafiziler arasında yaygındı. Bu nedenle İmam Şafi onlar hakkında şöyle demiştir. Rafizilerden daha çok yalan söyleyen kimse görmedim. Evet, Şii temay temayüllü, El-Muhtar'ın çıkarmış olduğu fitne ile birlikte yalan yayılmaya başladı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem adına uydurulan hadisler çoğaldı. İmam Ahmet bin Hanbelin, Allah ona rahmet eylesin, Cabir bin Nuh'tan, onun El-Ameş'ten, onun da İbrahim'e nehayden yapmış olduğu rivayette şöyledir: der. İsnat hakkında araştırma ilk defa El-Muhtar zamanında başladı. Bunun sebebi de, o günlerde Ali radıyallahu an adına çok yalan uydurulmasıydı. Şuraykin Ebu İsak'tan rivayetine göre o şöyle demiştir. Ben Kuzeyne bin Nasr el-Absi'ye el-Muhtar el-Muhtar zamanında şöyle söylediğini duydum. Onlara ne oluyor? Allah onlara lanet etsin. Hangi cemaati kötürlediklerini ve hangi hadisi uydurduklarını biliyorlar mı? Evet. isnadı araştırmakla beraber aleykümselam ve rahmetullah bereketu bilinmesi de yani hadisi rivayet eden ravilerin bilinmesi de ehli sünnet olanlardan gelen rivayetlerle ehli bidat ve ehli hevadan gelen rivayetlerin birbirinden ayrıdedilmeye başlanmasıyla ehli hadis kavramı ortaya çıkmış oldu. Yani sünnete önem veren sünnet ehli anlamına gelen bir kavram oluştu. Zira onlar ne bir hadis uydurdular ne de bir bidat ihtias ettiler. Bu sebepten dolayı onların rivayetleri kabul edilir. Daha önce de Söylediğimiz gibi ilk zuhur eden fitne ve bidat, rafızi ve haricilerinkiydi. Ancak hariciler arasında doğruluk daha yaygındı. Bu yüzden Buhari ve başkaları onların ileri gelenlerinden hadis rivayet etmişler. Bunda bir sakınca görmemişlerdir. Haricilerin fitnelerinin özelliği İslam cemaatinden ayrılmalarıydı. Onlar kendileri dışındaki Müslümanları tekfir edip saflarını onların saflarından ayırmışlardır. Onlara karşı yani ayrıldıkları bu e, Müslümanlara karşı savaş ilan etmişler ve kat, katledilmelerini, öldürülmelerini caiz görmüşlerdir. Böylece çıkarmış oldukları bidatlar Müslümanlar üzerinde çok büyük etkiler etkilere sebep olmuştur. E, Ali rəşadullahan bunun için yani onların fitnesinin yaygınlığından dolayı onlarla savaşmıştır. Saberler de onlarla savaşma olsun da. Fikir birliğine varmışlardır, icma etmişlerdir. Haricilerin ortaya çıkmasıyla Müslümanlar cemaatlerini korumak ve ayrılıkları bir tarafa bırakmak için Hasan radıyallahu anh'ın halifeliği bırakmasından sonra Hicri 41 yılında Muaviye radıyallahu anın etrafında toplandılar. Bu yıla da cemaat yılı adını verdiler. Bütün bu anlattıklarımızdan anlaşıldığı üzere Müslümanlar hadis ilmini muhafaza etmek için hadisleri alınabilecek olanlarla alınamayacak olanlar birbirinden ayırdılar. Ehli sünnet veya ehli hadis sıfatı onların en önde gelen özelliklerinden biri haline geldi. Böylece sünnete uyan, onu muhafaza eden ve Müslümanların cemaatine karşı kılıç çekmeyen kimselere ehli sünnet ve cemaat denildi. Ardından ehli sünnet adı altında akide kitapları e e telif edilmeye başlandı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den onun ashabı ve tabiun yoluyla gelen rivayetleri, isnatlarıyla birlikte rivayet ettiler. Bu kitaplarda sünnete uymanın faziletini, bidatlerle amel etmenin ise haramlığını ifade ettiler. İsim ve sıfatlar, iman, kader ve diğer itikadi meselelerde selefi, salihinin sahip olduğu akide üzerinde ısrarla durdular. Yine cemaate uymanın vacib olduğunu ve imam fasık da olsa, kendisine karşı gelinmemesi gerektiğini vurguladılar. Yani Müslümanların bir halifesi varsa, ona fasık dahi olsa isyan edilmemesi gerektiğini vurguladılar. Fırkaların her biri bu konularda ya ifrata ya da tefrite düşmüştür. ehli Sünnet ise bu konuyu bir akide esası olarak belirlemiştir. Evet, ehl Sünnet bu fırkalar arasında Müslümanların diğer milletler arasında orta bir ümmet oluşu gibi ...vasat bir yol takip etmiştir. Evet, Ehl-i Sünnet ve Cemaat'in menheci özelliklerine, Ehl-i Sünnet'in e, ahlaki, itikadi, umumi özelliklerine, ittifak ettikleri e, ve ihtilaf ettikleri özelliklere de Allah izin verirse... ...önümüzdeki haftalarda devam edeceğiz. Bugünlük burada bırakalım inşallah. Subhaneke Allahumma ve bihamdik ve eşhedü en la ilaha illante ente bahtek ve estağfuruke ve töbileyk. Elhamdülillahi rabbil âlemin ve salatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem ecme.